Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hz. Peygamberimizin örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 25.sini sunacağız inşallah. Alt başlıklarımız Medine-Mekke ilişkileri 4. bölüm. Bedir Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler 4. bölüm. Bedir Savaşı'nın arkasındaki gerçekleri değişik konulardan incelemiş, son bölüm olarak da Bedir Savaşı'nın arkasından gelen hükümleri inceleyeceğimizi ifade etmiştik önceki bölümlerde. Bugün bu konuda ilk hükümleri incelemeye başlayacağız. Bedir Savaşı Müslümanların ilk tecrübesiydi savaş açısından. Yapılan araştırmalar sonucu savaşa hazırlanan Mekke'nin kervanına saldırmak yola çıkan Müslümanlar, Mekke ordusuyla savaşmak zorunda kalmışlardı. Savaş Müslümanların galibiyetiyle biterken, Mekkelilerin önderleri öldürülmüş, soylu ailelerin çocukları esir alınmış, savaş alanından kaçan, Mekke ordusundan kalan birçok ganimet toplanarak Medine'ye getirilmiştir. Müslümanlar aralarında esirler, ganimetler ile Medine'ye girerlerken havalıydılar. Müslümanların havasını indiren ayetleri, Önceki bölümlerde inceledik. Savaş bitmişti ama ortada esirler, ganimetler vardı. Müslümanlar bunları ne yapacaklardı? Şimdi sorun Müslümanların bu ganimetleri, bu esirleri ne yapacağıyla ilgili konuydu. Kervanı basmak için küçük bir ordu müfreze hızlanırken, bazıları savaş çıkar endişesiyle farklı şeyler söylüyorlardı. Sanki savaşmak istemiyorlardı.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 İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı gibidir. Hak ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın ki Allah size iki taif eden birinin sizin olduğunu vaat ediyordu, sizde kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak için. Ayetler, olayları o psikoloji, inanç, samimiyeti ve değişik açılardan kısaca 8 ayette bu şekilde özetliyor. Savaşın ön planındaki Müslümanların durumları. Olayların gelişimi önemlidir. Allah Müslümanlara birçok nimetler vermiştir. Nimetlerin en önemlisi hayattır. İnsan hayatını Allah yolunda harcamadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur hayatını devam ettirebilmesi için yiyecekler, içecekler, mallar, mülkler, eş, çocuklar Allah'ın insana verdiği nimetlerdir. Gerektiğinde Allah için bütün bunlardan vazgeçebilme özelliği imanın temel ilkesidir. Ancak iman edenler Allah'ın adı anıldığında yürekleri titreyenler Allah'ın insana verdiği nimetlerin yaşama aktarılmasını Allah için fedakarlıkta bulunulmasını sağlayabilirler. Salat, bedensel, manevi, hangi soruslusu? Yani ister bedensel, ister manevi açıdan. Salat, hangi soruslusu? Mal, mülk konusunda gereğini hayata geçirebilmektir. Salat, müminler için önemli bir ibadet. Günümüzde namaz diye gelen ibadetin, Allah'a tüm samimiyetle yapılan duanın, Allah yolunda sosyal faaliyete katılmanın, Allah için her zaman cihada hazır olmanın, salatı ikame etmek olduğunun bilincine varan müminlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Resul savaşa hazırlanırken bazıları sanki göz göre göre ölüme gideceklermiş gibi geri durmak istiyor. Savaş zamanı değil diyorlar. Zira onlar biliyorlardı ki kervana saldırmak, Mekke'ye savaş açmak. Medine'de yaşayan halk henüz Devlet tam oturmadan savaşın iyi olmayacağı düşüncesindeydi. Ancak Rasul'ün topladığı bilgiler savaşın yakın olduğunu gösteriyordu. Allah Müslümanlara tuzak kurdu. Onlar kervana saldırmayı düşünürken Bedir'de savaştılar. Allah bunu kafirlere ders vermek, Müslümanlara desteklediğini göstermek için yapmıştı. Allah'ın bir nimet olarak onlara gelmişti. Savaşın arkasındaki zafer Allah'ın bir nimet olarak Müslümanlara Allah tarafından verilmiştir. Tarihi bilgilerde ganimet paylaşımı ile ilgili tartışmaların çıktığından söz edilir. Bu yönde gelen Enfel suresinin birinci ayeti. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. Peki, ganimetler Allah ve peygambere aittir. O halde siz müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin diyordu. Gelen ayet ilginçti. Ganimetler üzerindeki bütün tartışmaları bitiriyor. Ganimetlerin Allah'a ve Peygamberine ait olduğunu söylüyor. Allah yolunda yapılan bir savaş vardı. Allah zaferi nimet olarak vermişti. İki tayfeden birinin seçimini Allah yapmıştı. Müslümanlara kalsaydı kervana baskın yapacaklardı. Ama Allah karşı karşıya bırakmıştır. Müslümanlar ise yaptıkları ilk savaşın zaferle bitmesinin ardından ganimetleri paylaşmak istiyorlar. Hemen her biri ganimetlerden bazılarına göz dikiyorlardı. Allah ayeti göndererek Müslümanların ganimetler üzerindeki düşüncelerini Allah kullandı. Müslümanlara ganimetlerden pay yoktu gelen ayete göre. Ganimetler Allah'a ve peygamberine aitti. Ayet okununca Müslümanların ganimet haklarının hakların olmadığı ortaya çıktı. Allah Rabb, Rabb olarak insanları terbiye ediyor, eğitiyor, geliştiriyordu. Allah terbiye etme, geliştirme, eğitme eyleminde Enfel suresinin birinci ayetiyle Müslümanların duygularında oluşan olumsuz arzuları bitirdi. Müslümanlar ganimet alamadan evlerine gittiler. Fırslanmamanın gerektiğini anlamışlardı. Müslümanların duyguları kafirlerin duyguları gibi olamazdı. Allah yolundaki savaşı ganimetler için yapamazlardı. Allah yolundaki savaşın temeli Allah için bütün nimetlerimizden vazgeçmekti. Başlasaydık hayat nimeti en önemli nimetti. Bu hayat nimetini devam ettirebilmek için yiyecekler, içecekler, mallar, mülkler, eş, çocuklar hepsi Allah tarafından insanlara verilmiştir. Siz Allah yolunda cihada çıkarken bütün bunların hepsinden vazgeçiyorsunuz. Sonuçta savaşta ölmek de var. Bu ne demektir? Hayatımdan vazgeçtim, eşimden vazgeçtim, çocuklarımdan vazgeçtim, malımdan vazgeçtim, mülkümden vazgeçtim demektir. Bu niyetle çıkılan bir savaşın arkasından farklı düşüncelere ulaşmak Zor olması gerekir. Yani farklı düşünceler nedir? Nedir farklı düşünceler? Savaşın arkasından ganimet paylaşımını öne çıkarmak. İşte Allah burada Enfal suresinin birinci ayetinde diyor ki, ganimetler Allah'a peygambere ait. Alıyor ellerine. Onların duygularında, düşüncelerinde var olan bu istek ve azları sıfırlıyor. Terbiye ediyor. Siz niçin çıktınız savaşa? Niçin yola çıktınız? Vazgeçtiniz. Hayatınızdan vazgeçtiniz. Malınızdan vazgeçtiniz. mülkünüzden vazgeçtiniz. Eşinizden, çocuklarınızdan vazgeçtiniz. Nefsimizden, eşimizden, çocuklarımızdan, malımızdan, mülkümüzden, hayatımızdan başlayıp vazgeçmekti. Savaşın asıl nedeni bu değil miydi? Hayatımızdan vazgeçmek. Cihada çıkmanın, Allah yolunda savaşmanın asıl nedeni bu değil miydi? Salatın temeli bu değil miydi? Salat Allah'a kendisini Samimiyet içerisinde bırakmak. Namazda bırakırsın, duada bırakırsın, sosyal olarak toplum içinde bırakırsın, Allah yolundaki mücadelede bırakırsın, fedakarlıkla bırakırsın. Duayı sadece sözlerin tekrarlanışı olarak kabul edenler yanılıyorlar. İleride bu konulara çok değineceğiz. Dua bir eylemdir. Allah'ın ayetlerinde dua bir eylemdir, Dikkatimizi çekiyorum. Bir söz değildir. Dudakları kıpırtatarak akılda var olan şeyleri tekrar değildir. Duanın temeli salatı ikame etmektir. İkame etmek o eylemi gerçekleştirmektir. Allah'tan neyi murat istiyorsan, neyi bekliyorsan onun yolunda insan kendi nefsini eyleme geçirir. Allah'tan bir iyilik mi bekliyor? O zaman iyi yolda kendisini eyleme sokar. Allah'tan kötülük istemiyor mu? Başına bir kötü felaketin gelmesini mi istemiyor? O zaman bütün kötü şeylerden ladır, uzak durur, arınmaya çalışır, bu konuda mücadele verir. Duası budur. Allah'tan zafer mi istiyor? Duası bu mu? O zaman gayret eder, eyleme sokar. Amacı o olur. Hedefi o olur. Onun için hayatını vakfeder. Ama sonucu yine Allah'a bırak. Duayı sadece dil ile söylenen kelimeler tekrarı olarak anlayan müminler yanılmaktadırlar. Salatın temeli buydu. Vazgeçmek, fedakarlıkta bulunmak. Ama ne olmuştu? Müslümanlar salatı terk etmişler cihadın arkasında, Bedir Savaşı'nın arkasında, Ganimetlerin peşine düşmüşlerdi. Hemen Mekke'ye zaferle geldikleri zaman ellerinde ganimetler, esirler ve hemen onu paylaşmanın derdine düşmüşlerdi. Salatı terk etmişler. Halbuki başı nasıldı? Başı Allah yolunda bir fedakarlıkla yola çıkılmıştı. Nedir o? Her şeylerinden vazgeçmişlerdi. Cevada çıkıyorlardı, sefere çıkıyorlardı, Allah yolunda yürüyüşe çıkıyorlardı. Medine'den çıkmışlar, çocuklarından ayrılmışlar, eşlerinden ayrılmışlar, mallarından, mülklerinden ayrılmışlar. Geri dönmeme ihtimalleri vardı. Bunu göze almışlar. Savaşta ölme ihtimalleri vardı. Bunu göze almışlardı. Vazgeçmişler. Salatın başı, niyeti de ama arkası sahih gelmedi. Arkasında ganimet derdi vardı. İşte bu Allah tarafından eğitilmesi gereken bir konu. Onun için Enfal Suresinin birinci ayeti, derhal bıçak gibi bütün bu duyguları, bu peşine düşmeyi, ganimetin peşine düşmeyi o anında bitirdi. Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Bitti şok oldular. Ganimetleri paylaşmak için orada bekleyip dururlarken şok oldular. Ayet geldi. Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Bitti. O ana kadar ganimetle ilgili o Bedir'den Medine'ye kadar ki gelen süreç içerisinde Müslümanların kafalarında, duygularında, ağızlarında meydana gelen her şey sıfırlandı. Halbuki ganimetlerin peşine düşmüşlerdi. Onlar işte bu gibi şart durdurulması gerekiyordu ve Enfer Suresinin birinci ayeti durdurdu. O duyguları sıfırladı. Allah Müslümanların olumsuz yönde gelişen duygularını engelledikten sonra ganimetler hakkında hükmünü Enfal Suresinin 41. ayetiyle açıkladı. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, yani ayete inanmışsanız, bilin ki Ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resul'üne, onun arkadaşlarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Enfal suresinin 41. ayetinin 1. ayeti nesrettiğini söyleyenler çıkmıştır. Ancak böyle değildir. Dikkatinizi çekiyorum. Yani ayetin ayetin nespetmesi gibi bir olay yoktur. Ayetlere dikkat edilirse ayetlerin birbirini takip ettiği görülecektir. İki ayeti araya hiçbir şey koymadan birlikte okuyalım. Yani birinci ve kırk birinci ayeti bir paragraf olarak okuyalım. Aradaki ikiden kırka kadar olan kırk dahil, iki dahil bütün ayetleri bir kenara koyalım. Bir ve kırk biri sanki bir ve ikinci ayet gelmiş gibi arka arkaya okuyalım. Bakın ne olacak? Sana savaş kalimetlerini soruyorlar. De ki, Ganimetler Allah'a ve Peygamber'e aittir. O halde siz müminler iseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldınız. Herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, O'nun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculuğa aittir. Allah her şeye hakkıyla kaybedir. Gördüğünüz gibi iki ayet, biri birinci, diğeri kırk birinci ayet olmasına rağmen birlikte okununca cümle hiç düşmüyor. Ganimetler, hakkında gelen bu ayetler hukuktaki mülkiyet aslını mülkiyetin sahibini, dağıtım yetkisini dağıtılacak kişileri belirlemektedir. Dikkatli bakın, hukuku formasyonda bakın. Mesela, modern hukukta da temel bir kural vardır. Devlet, vergi gelirlerini halk için toplar, halk için topladığı vergilerle devlet organizasyonunun giderlerini halk için gerekli yatırımları yapar. Yolda kalmışlara, fakirlere yardımları bulun nasıl yardımlarda bulunacağına dair yasalar çıkarır. Modern hukuktaki devletin vergi uygulamasına baktığımızda, vergi temelde devlete aittir. Herkes öyledir. Devlet topluyordur. Vergi devlete aittir. Vergiyi toplama hakkı devletindir. Verginin mülkiyeti devlete aittir. Devlet topladığı vergiyi hangi esaslarda dağıtacağını kendisi belirler. Görüyorsunuz, ikisinin mantığı aynıdır. Yani, Garimetlerle ilgili gelen ayetle o modern hukuktaki vergi mantığı aynıdır. Ayetler 1400 önce gelmiş olsa da toplum adına oluşan mülkiyet kavramını temelden almıştır. Müslüman toplumun bütün elde ettiği mal mülklerin sahibi Allah'tır. Resul toplumun yöneticisi olarak Allah'a ait mallardan pay alır. Bu payla devletin organizasyonunu sağlar. Allah gönderdiği ilk ayetle Müslümanlara bildiriyor. Bütün ganimetler Rabbiniz'indir. Sizin değil, mülkiyeti bana ait diyor. Dikkatini ekleyin. Rabbinizin olan bu malların yönetimi Rasul aittir. Resul mallardan beşte birine Allah için, Resul için, akrabalar için, yetimler, yoksullar, yolcular için ayıracak. Kalan ganimeti, savaşa katılanlar arasında dağıtacaktır. Aslında Allah'ın ganimetlere bir ihtiyacı yoktur. Mala mülke de ihtiyacı yoktur. Allah Müslüman toplum adına Ganimetler benim demiştir. Bunu demekle Ganimetlere dikilen gözleri engellemiştir. Bireysel olarak Toplum içindeki gözler Ganimetlere dikilince Allah demiştir ki indirin o gözleri. Ganimetler benim. Bitti. Daha sonra Ganimetlerin toplumda nasıl paylaştırılacağının Yasasını göndermiştir. Kendisinin olan, mülkü Kendisine ait olan ganimetlerin Paylaştırılmasını ortaya çıkarmıştır. Buradan anlıyoruz ki Topluma ait olan hiçbir şeye fert olarak göz dikemeyiz. Ganimetler topluma aittir, Allah'a aittir, göz dikemeyiz. Ama toplumun yöneticisi, toplumun sahibi Allah, onlardan ne kadarını verecekse verir. Hak sahibidir. Toplumun sahibi, ganimetlerin sahibi Allah, olaya el koyarak müdahale eder. Toplumun temsilcisi devlete, devletin başkanına ki o gün Medine'de Resul, devletin başkanıdır. Gönderdiği yasaya göre dağıtma gönüldür. Şimdi ortadaki pozisyonu iyi düşünün. Ganimetler üzerine kavga çıkaran Müslümanları ilk ayet evlerine göndermiştir. Allah'ın verdiği zaferin ganimetleri Allah'a ait denmiştir. Zaferi Allah vermiştir. Dolayısıyla ganimetler de Allah'ındır. Savaş Allah yolunda yapılmıştır. Dolayısıyla o savaştan doğacak bütün o ganimetler Allah'a aittir. Müslümanlar Allah yolunda savaşmanın ne anlama geldiğini anlamışlardır bu hükümde. Canını, malını, mülkünü, eşini, çocuklarını Allah için terk eden bir Müslüman, nasıl olur da ganimetler üzerine hak dağı edebilir? Nasıl olur? Önce mantık burada yanlıştır. Allah bu vurguyu yapmıştır. Allah Enfel Suresinin birinci ayetinde bu gerçeği ortaya koydu. Sonra nasıl? bedeni, hayatı, eşi, çocukları, malı, mülkü nimet olarak verdiyse, ganimetlerden de nimet olarak verdiğini 41. ayetiyle bildirdi. Ganimetlerden hakkının olmadığını, hepsinin Allah'a, Resulüne ait olduğuna inanarak giden Müslümanlar, sonra ganimetlerden payının olduğunu görünce, Allah tarafından nimetlendirilmeyi anladılar. Allah'ın nimetlendirmesini anladılar. Ganimetlerden de onlara bir nimet vardır. Ama bunun takdiri dikilen gözlerde değil, Allah'ın takdirine de bağlıdır. Böylece ganimetler konusunda Müslümanlar cihadın fikri manevi boyutuyla eğitildiler. Ganimetler için savaş mantığı, arzusu ortadan kaldırılır. Her savaşta bolca ganimet alan topluluklar, ganimet maksadıyla savaş çıkarabilirlerdi. Allah bunu engelledi. Ganimet için savaşılmaz. Müslümanlar iyi bilsinler ki kim ganimet için savaşırsa kaybetmiştir. Savaş Allah için yapılır. Savaştaki zaferin arkasından ganimet paylaşmak için yapılan her savaş batıldır ve müminlerin kaybetmesinin nedendir. Savaşı kazanır ama dünyevileşir. Ganimet peşinde doluşur. İşte Allah bunu engeller. Dolayısıyla bir özet çıktı. Savaş Allah için yapılır, ganimetler Allah için alınır, Allah'ın hükmüne göre de paylaştırılır. Ayetlerin öne çıkardığı bu ahlaki yapı kafirlerin oluşturduğundan farklıydı. Kafirlerin mantığında savaşlar ganimetler için yapılır. Güçlü ülkeler, güçsüz ülkelere saldırarak onların mallarına, mülklerine el koyar, Zayıflarını, kadınlarını, çocuklarını köleleştirir. Üstelik vergiye bağlanlar. Allah ahlaki değerde bütün bu kapıları kapattı. Bu yönde gelen Nisa suresinin 94. ayeti, Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden sizde böyleyken Allah size lütfetti. Yani siz de inanmayanlardanınız, Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır diyerek Müslümanların ganimet elde edebilmek için savaş anında ben Müslüman oldum diyenlere sen mümin değilsin diye öldürerek ganimet toplamayın hükmü ben. Ganimetler dünyanın geçici nimetlerindendir. Dünyanın geçici nimetleri için savaşıp Allah için savaştık denilemez. Allah yolunda savaşın ahlaki yapısında menfaat için, ganimetler için savaşmak yoktur. Allah ayetinde hatırlatıyor. Siz Müslümanlar ganimet için insan öldürmeyin. Rabbiniz size katından sayısız nimetler verir. Bunu iyi bilin. Allah'ın Müslümanlar için oluşturduğu bu ahlaki yapıyla günümüzün savaş mantığını düşünmek dahi istemem. Asla. Ne yazık ki geçmişte Müslümanların kurduğu devletlerin fetihleri de sarayların hazinelerine doldurmak için yapılmış görünmektedir. Ne yazık ki. Bu ayetlerin özünden hiç nasibini almamış görünmektedir. Enfal suresinin 41. ayetiyle Hukuki hükmünü koydu Allah ganimetlerle ilgili. Savaşta toplanan ganimetlerin beşte dördü savaşanlar arasında dağıtılacaktı. Ayetin hükmüne göre ganimetler dağıtılırken savaşa girmeyenler de ganimetlerden paylarının olup olmadığını sordular. Allah soruya Fetih Suresinin 15. ayetinde Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın.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 1. ayetine göre ganimet bekleyenleri evlerine gönderirken, Enfal suresinin 40. ayetine göre ganimet dağıtmak için çağırmıştır. Ganimet almak için Resulün yanına giden Müslümanların peşine savaşa gitmeyenler de düşmüştür. Halbuki Allah Enfal suresinin 1. ayetinde Müslümanları eğitmekteydi. Ganimetler Allah'a, Resulüne aittir. Dağıtma yetkisi Allah'ındır. Allah beşte birine ayırıp gerisinin dağıtılacağını hükmünü verince, Savaşa katılanlar ve katılmayanlar tereddüde düşmüş, savaşa katılmayanlar da ganimetlerden pay almayı vurmuşlardır. Gelen ayetler olaylara farklı yorumlar getirdi. Fetih suresinin 15. ayetinde ganimet için savaşa katılanların peşine düşen savaşa katılmayan Müslümanlarla savaşa katılanlar arasındaki konuşmalar geçmektedir. Ayet açıkça savaşa katılmayanların ganimet alamayacağını vurgulamamaktadır.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 sizi acıklı bir azaba uğratır, köre vebal yoktur, toparada vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bunlar dönebilir, savaşın arkasında kalabilirler ama bunların dışındakilerin savaşa gitmemesi suç olacaktır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altında ırmaklara kan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır. Fethi Suresinin 16-17. ayetlerinde savaştan geri kalanlara ganimet verileceğinden söz ediyor. Açıkça. Verilmeyeceğinden söz ediyor. Her iki konuya açık. Yani verilebilir de hükmü çıkabilir. Buna göre verilmez de hükmü çıkabilir. Ama ayetin devamında 15-16-17 birlikte okunduğu zaman ne çıkıyor? Diyor ki Allah 15. ayette onlar işte peşine düşerler. Onlar aralarında konuşurlar. Ve bu konuşmalarda geri düşenler, ganimet almaya giden savaşa girmişlere siz bizi kıskanıyorsunuz der. 16-17. ayette Allah onlara sizi daha büyük savaşlara çağıracağız, Allah sizi nimetlendirecek der. Ama ganimet alıp almayacakları noktasında onların ganimet hakkı yok demez. Bir açık kapı bırakır. Savaştan geri kalanlara ganimetin verilmeyeceği hususu bu açıdan kapalı kalmıştır. Dikkat ederseniz Allah verilir demiyor açıkça, verilmezler demiyor. Belki bu belirtme, yani belirtsizlik belirtmesi, savaştan geri kalanlara ganimet verilmemesi gerektiğini vurgulayabilir. Ancak bu yorum zan olur. Yani birisi çıkar derse ki ben bu ayetlerden verilmemesi gerektiğini anlıyorum derse bu zan olur. Veyahut da birisi çıkar ya burada kesin bir hüküm yok verilebilir de derse o zaman bu da zan olur. Zan ile hüküm verirsek iştahat olur. İştahat ise ayetin kesin hükmü değildir. Yani yorumla biz verilirdir desek, verilmez desek bu ne olur? İştahat olur ve bu da ayetin kesin bir hükmü değildir. Ayetlerin gidişatından sanki savaşa gitmeyenlere ganimetin verilip verilmeyeceği Resul'e yani o gün için yöneticiye bırakılmıştır. O gün için Resul'e yani devletin yöneticisine bırakılmıştır. Yönetici savaşa gitmeyenlerin durumuna Toplanan ganimetlere göre onlara pay verebilir veya vermeyebilir. Nitekim o beşte bir içerisinde neler vardır? Savaşa gitsin gitmesin ki gitmeyenler de vardır. Gitmeyenler daha çoktur. Mesela nedir? Köleler yolda kalmışlar, hastalar, yaşlılar, zayıflar, yoksullar. Onlar savaşa gitmiyor. Onlara ganimetlerden pay alınmıştır. Savaşa gitmediği halde. Burada söz konusu olan fakir, yoksul, köle, yolda kalmış değil. Söz konusu olan ele tutan, savaşa gitme şansı olan, gidebilme şansı olan kişilerdir ki onlara verilip verilmeyeceği noktasında karar yöneticiye bırakılmıştır. Kesin bir hüküm olmadığı için. Ganimetler konusu henüz ordusu kurulmamış. Herhangi bir tehlike anında halk arasından toplanan kişiler oluşan ordular için gönderilmiş gibidir. Yani ganimetle ilgili gelen ayetlerin özüne bakarsak şu çıkar. Henüz bir düzenli ordu yoktur. Hal tarafından kurulan bir ordu vardır. Bu ordu için gönderilmiştir. Düzenli ordular kurulduğunda ganimetler konusu aynı şekilde devam edecek midir? Diyelim ki Müslümanlar kurduğu devletler düzenli ordu kurdu. Bu ordular savaşa girip savaşta ganimet toplarsa bu ganimetler ordu arasında dağıtılacak mıdır? Gelen ayetler Hal tarafından kurulan bir orduyu dile getirir ve Hal tarafından Kurulan bir ordu savaşmıştır, ganimet toplamıştır, gelmiştir. Yüzde yirmisini yani beşte birini Resulullah almıştır. Onu devletin organizasyonunda, akrabalarında, kendi geçiminde ve fakirlere, yoksullara yolda kalmışları verir. Peki bu beşte bir yetmezse ne yapar? Bu konudaki takdir haklarını daha sonraki dönemlerde beşte birden fazla yani yüzde yirmiden yirmi beşe otuza kırka kadar çıkarabileceğini söyleyen, iştahat eden insanlar vardır. O ayrı Orada amaç ihtiyaç sahiplerini şey yapmaktır. Ama kalan o 5 ile 4'ünün dağıtımında halk ordu önemlidir. Öne çıkan halk ordusudur. Bu konu hakkında ayetlerde yeterli açıklık yoktur. Yani düzenli ordu, devlet tarafından eğitilen, beslenen, silahlandırılan ordu konusunda, ganimetlerin ne olacağı konusunda yeterli açıklık ayetlerde yoktur. Görevleri, ülkenin güvenliğini sağlamak olan bu ordu Ülkeler savaş açtıklarında onlara karşı durup ülkeyi korumayı esasındırlar, düzenli oldular. Asker olmaktan başka herhangi bir işleri olmayacaktır. O anda askerdirler. Ne çiftçidir, ne esnafdır, ne başka bir şeydir, ne tüccardır veya ne memurdur. Tabii bu durum bireysel gelişimler için değildir. Yani bir insanın asker olması bireysel gelişimlerini engellemez. Mesela müzisyen. Asker, müzisyen olabilir, yazar olabilir, şair olabilir, doktor olabilir, veteriner olabilir, muhasebeci, aşçı, sağlıkçı olmak gibi birçok konu düzenli ordu içinde var olabilir. Ama burada asıl olan şey insanın geçimini ne ile sağladığıdır? Geçimini askerlikten sağlıyorsa o bir düzenli ordudur ama onu yaparken yan meslekler oluşturmuşsa onlar nedir? İşte müzisyenlik yapıyordur, yazarlık yapıyordur, şairlik yapıyordur, doktorluk yapıyordur, veterinerlik, mağazalelik, açlılık yapıyordur, sağlıkçılık yapıyordur. Oradan para kazanmıyordur. Askerdir ama onları da ek olarak yapıyordur. Ya ücret alıyordur ya almıyordur. Genelde askerler almaz o dönemlerde. İşte burada mevzuya baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Askerler... Asıl askerlik mesleğinin yanında ikinci hatta üçüncü mesleklere sahip olabilirler ancak bu mesleklerinden para kazanmaları mümkün olmayabilir, geçimleri buradan sağlanmayabilir. Eski usulde yani düzenli ordunun olmadığı dönemlerde herhangi bir tehlike anında halktan ordu oluşturuluyor. Oluşan halkın ordusuna katılanların asıl meslekleri askerlik değil. Toplumda geçimlerini elde etmek için yaptıkları uğraşlar var. Kimi çiftçi, kimi esnaf, kimi tüccar. Günümüzde böyle bir şey olmuş olsaydı mesela, kimi öğretmen, kimi doktor, kimi avukat, kimi maliyeci, kimi hakim olacaktı bunlara dahil olan. Allah, ganimetle ilgili ayetlerini, işlerini, güçlerini Allah için bırakıp gelenler için belirtmekte görünüşte. Yani insanlar işte bağını bahçesini bırakmış, esnafsa esnaflığını bırakmış, tüccarsa tüccarlığını bırakmış. Allah için bunlardan vazgeçmiş, savaşa gidiyor. Allah için savaşa gidiyor. Savaşın arkasında ganimetler elde ediliyor. Bu ganimetleri Allah onlara paylaştırıyor. Düzenli ordular ise, yani asıl işi ülkeyi korumak için, savaşmak olanlar için bu böyle görünmüyor. Düzenli ordunun askerleri, geçimlerini askerlikten, yani ülke için savaşmaktan karşılamaktadır. Düzenli ordunun ganimetlik konusunda Allah herhangi bir hüküm göndermemiştir. Şunu diyemeyiz. Resul devrinde düzenli ordu yoktu. Bu nedenle Allah hüküm göndermedi diyemeyiz. Resul devrinde düzenli ordu yoktu ama ganimetlerden söz eden Enfal suresinin 60. ayetinde, dikkatinizi çekiyorum, düzenli ordu yoktu ama 60. ayetinde Allah şunu söyledi. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlığı, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildirdiği kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödülür. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız diyerek Müslümanları düzenli ordu kurmaya yönetmiştir o günkü anlayış çerçevesinde. Yani sizin bir hazırlığınız olsun, bir çalışmanız olsun. Ancak bu yönetme varken düzenli ordu ile halk arasındaki farka göre ganimetler konusuna ayırt edici ayetler göndermemiştir. Şimdi olaya şöyle bakalım. Düzenli bir ordu yok. İşi gücü olan insanlar bir tehlike halinde savaşa çağırılıyorlar, bir ordu oluşturuluyor. İşçilerden, esnaftan, cüccarlardan, çiftçilerden. Bunun yerine düzenli orduya geçiliyor. İşi gücü yok. Devlet tarafından hazırlanmış bir ordu, o devlet tarafından besleniyor, diğer erleri, erbaşları da vatan millet göreviyle gidiyor, orada besleniyor, yediriliyor, içiriliyor, maaş bağlanmıyor ama ne yapıyor? Devletin kontrolünde altında, onun hayatı idam ettiriliyor. Şimdi Allah halk ordusuyla oluşmuş bir cevabın arkasından Müslümanlara diyor ki, 60. ayette, bunu geliştirin, bu durumu geliştirin, ne yapın? Böyle tehlike anında ordu hazırlama yerine önceden savaş için gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Yani aranızdan bir kısmını alın, savaş için yetiştirin, kuvvet oluşturun. Onlara askerlik öğretin, onlara savaşmayı öğretin, onlara talim ettirin ve atlar hazırlayın. Savaş atları hazırlayın. Şimdi normal yürüyüş atı, koşu atı veya yük atı veya işte değişik amaçlarla kullanılan bir at ile savaş atı farklı bir şey. Bunu hazırlayın diyor Allah. Bunu yaparak düşmanınızı, Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz dice düşmanları korkut. Güçlü bir ordu hazırlayın diyor. Şimdi Allah ordu hazırlayın derken bu orduya ilişkin, bu ordudaki savaşacakla ilişkin ganimetler hakkında herhangi bir hüküm gönder. Ganimet bölümüne baktığımız zaman daha sonraki gelen ganimet ayetleri içinde de böyle bir ayrım, böyle bir netlik yok. Bu durumda düzenli orduda ganimetlerden pay alır dersek ayetin siyah ve sibakını unutmuş oluruz. Ayetin siyah ve sibakında işini gücünü bırakmış, çiftçisi çiftçiliğini, tüccasa tüccarlığını, esnafsa esnaflığını, memursa memurluğunu bırakmış, Allah için her şeyden fedakarlık etmiş, normal, sivil bir insan cihada çağrılınca asker oluyor. Ganimetlerle ilgili gelen ayetlerde bu manzara var. Siyahı ve sibakında bu var. Yani işlerine, güçlerine Allah için terk edenler bunun mükafatı olarak ganimetlerden pay alıyor. Allah gönderdiği ayetle işini gücünü bırakıp Allah için savaşmaya gidenlere ganimetlerden paylar vererek kayıplarının karşılığını veriyor. Halbuki düzenli ordunun herhangi bir kaybı yok. Can kaybının dışında yani gidecek ya gaz olacak ya ölecek ama herhangi bir kaybı yok. Dünyevi olarak, maddi olarak. Günümüzün modernize olmuş ordularının oluşmasında, düzenli orduların savaş anında toplayacakları ganimetlerin paylaşımında, Müslüman yöneticilere ciddi görevler düşmektedir. Tabii Müslümanların kurduğu bir devlet olursa, onun yöneticisi olursa, ayetlerdeki suskunluk yani bu konuda açık bir hüküm olmaması, hüküm belirsizliği, yöneticilere zamana, şartlara göre hüküm verme yetkisi tanımaktır. İşin aslında yatan budur. Allah'ın herhangi bir konuda ne hüküm vermemesi, insanlara bildirmemesi o insanlara kolaylıktır. Allah bunu bir ayetinde böyle söyler. Allah'ın size hüküm göndermeye sustuğu yerde siz de çok soru sorarak hüküm istemeyin. O size Allah'ın bir nimettir. Sorunuz devam ederse ne olur? O zaman sizin hoşunuza gitmeyecek, size yük getirecek bir hüküm gelir. İşte ganimetler konusunda açık hüküm yok. O zaman açık hükmün olmadığı yerde ne yapacaktır? Devletin yöneticisi ki Enfaz Suresinin birinci ayetinde ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Resulü zaman devlet başkanıdır. Yani Allah'a ve yöneticilere aittir. O zaman devletin yöneticisi ne yapacaktır? İçinde bulunduğu zamana şartlarına ve hükümlerine göre bu payları dağıtacaktır. Ancak hangi ordu olursa olsun ister halk ordusu ister düzenli ordu fark etmeyecektir bu konuda. Her iki da ganimetler için savaşmayacak temelde savaş sonu toplanacak ganimetlerin asıl sahibini Allah ve Müslümanların yöneticileri, bugünkü deyimle devlet olacaktır, devlet yapacağı tespitlerle ganimetleri dağıtabilir de, dağıtmayabilir de, bütün yetiği kendisinde olacaktır. Allah yolunda yapılacak savaşlar, ganimet paylaşımını öne çıkarmaktan ziyade, Allah için yapılacak fedakarlığı öne çıkarmaktadır. ziyade, ayetin ayetlerin özlerine baktığımız zaman, işte okuduk, arka arkaya, ganimet paylaşımını, Evet ganimetlerden söz ediyor ama ganimet paylaşımını öne çıkarmaktan ziyade o ganimetlere bakış tarzını, o dünyevilik mallara, mülklere bakış tarzının arka planındaki etik değerleri, inancı, samimiyeti, ihlası, felakarlığı öne çıkarmaktır. Ama biz gözümüzü yine dünyalara dikersek o ayetlerdeki arka planda müminleri eğiten duygularını, Düşüncelerini, hayallerini eğiten kısımları bir kenara bırakarsak o zaman sadece ganimetlere göz dikeriz. Ganimetlerdeki paylaşımlara bakarız. Burada benim payım vardı diyebiliriz yani. Ama Allah arka planla öyle bir örüyor ki birçok insan ganimet almaktan da vazgeçecek noktaya geliyor. Nidekim tarihte öyle olmuştur birçok Müslüman. Ganimet için çağrıldığı zaman ya Resulallah benim ihtiyacım yok diyenler de çıkmıştır. Çünkü arka plandaki eğitim onlara farklı bir eğitim getirmiştir. Eğer bu yapılanma, bu ahlaki yapılanma olmasaydı, Müslümanların yapacağı savaşlar çıkar savaşı olmaktan öteye gitmeyecekti. Allah, Müslümanların çıkar savaşı yapamayacaklarını belirtmektedir. Bu nedenle ganimetlerin mantığını belirten ayetleri göndererek Müslümanlara gitmektedir. Ganimetlerle ilgili bütün ayetleri okuduğunuz zaman şu çıkacaktır karşımıza. Müminlerin amacı çıkar savaşı yapmak değildir yani savaşın arkasından bir dünya kazanmak, bir çıkar sağlamak değil. Müslümanlar bunu anladıklarında kazanacaklar, aksa kaybedeceklerdir. Allah'ın ayetlerinin özünü anlamayanlar bütün savaşları kazansalar dahi fark etmeyecektir. Yani Müslümanlar ganimet paylaşımının arkasındaki esas o temel olguyu, savaş mantığını Anlamazlarsa, fedakarlığı anlamazlarsa, önlerine çıkan bütün savaşları kazansalar, hiç fark etmeyecektir. Esas da özde kaybetmiş olacaklardır. Yine Allah'ın ayetlerindeki özü anlamayan Müslümanlar, zaferler sonucu elde ettikleri ganimetlerle kasalarını doldursalar, dünyanın en zengin ülkesi haline gelseler, Allah katında kaybetmiş olacaklardır. Evet, dünyada kazanmış olacaklardır ama Allah katında kaybetmiş olacaklardır. Bu da onların imtihanı olacaktır. Evet arkadaşlar, Bedir Savaşı'nın arkasından gelen hükümlerden birincisi ganimetlerdi. Bugün onu işledik. Önümüzdeki hafta başka hükümlere geçeceğiz. Onlar üzerinde duracağız. Değişim aşılardan onları el alıp inceleyeceğiz inşallah. Böylece Bedir Savaşı ile ilgili hükümleri de bitirdikten sonra Uğuz Savaşı'na doğru bir yolculuğumuz başlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.